Niye böyle yaptılar hocam? Deseniz var Yani kelimeyi değiştirdiler, nasıl değiştirdiklerini söyledik ama niye değiştirdiler? Onu da burada söyleyecek. Nerede? Ah, bir kelime, bir, bir yaprak değiştirdik mi? Ah, böyle bir yaprak daha. Yuh, neredeyim, nereye <gülüyor> e, çok gittim. Ha burada, burada olacak. Değil. Yoksa bir arkadaş mı? Bir arkadaş imalat hevaen Nefislerinin istemediği şeyi o ayetlerde bulunca değiştirdim. <gülüyor> Adamın nefsine uymuyor, ahlakına uymuyor. Orada diyor ki zina etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yalan konuşmayacaksın, emanete ihanet etmeyeceksin. Değiştim. Bizlere bunu yapayız. Biz onu yapacağız değiştirdim. Sen kendi bir ayet Peygamber dediler. Sen kendin bir ayet yaz getirsene. Ha bu Kur'an'ı değiştirsene. Dediler Peygamber. Veya başka bir Kur'an getir. <gülüyor> evet, evet. Aynısını dedi, dedi. Şimdi bakın Ali İbrahim Suresi'nin 78. ayeti de Bakın bu Yahudiler nereye yapmış? Bunların din adamları. Bize anlatıyor, allah Teala diyor ki, siz öyle yapmayın ha. Ey bayraktar ha ha Sen yaparsın ha bu iş çok tehlikeli olur ha bu iş o zaman. Bak şimdi burada anlatıyorum, 78'den. Bu مِنْهُمْ O Yahudilerden bir kısmı, yani din adamları yani. bir grup vardı. يَلْغُونَ أَلْسِنَةَهُمْ Dillerini eğip büküyorlardı, bir kitab kitaba. Şimdi, kitaba karşı, Tevrat'a karşı dillerini eğip büküyorlar. Yani fetva verecek, ha bu kitaptandır, değildir, iyidir, değildir, böyle ala alavere vere, vatandaş bilmiyor ya. Size de öyle yapmıyoruz mu biz şimdi? Ne bileyim onu? <gülüyor> Fetvayı veriyor adam. Bu İslam'dır diyor adam. Oho hurafeyi söylüyor vatandaşa, vatandaş nereden anlarsa o da yılbağdık hafı dedin, ha ne değişti işe? <gülüyor> Anlıyor musun şimdi? Aynısı bugün. Bunu, bu, bunu bize onun için anlatıyor. Bunu Yahudi okuyacak değil hafı Bunu bana değil ki bizim din adamlarına. Bana. Ben, ben de onların için değil. Diyor ki kitaba dilini ev bük. O Yahudinin için. Yahudi din adamları bunu yapardı. Sen öyle misin? Ohoho bana diyor. Niçin böyle yaptılar ya Rabbi? Lita'sahbuuhu min el-kitabi ve ma Zannedersiniz ki o verdiği fetva kitaptandı. Öyle zannetmeniz için böyle derler, böyle yaparlar. Bu ma huwa minhu. Ha bu kitaptan değil diyor. O dediği fetva kitabı yok. Allah! Aynen bugün yapıyoruz. Yalan! Yalan! Şimdi ha bu işte ha, ha bu ayeti biliyorlar. Biliyorlar mı da konuşuyorlar ya. Yani? Ha. Vatandaşın kitaptan sansın diye kitaptan olmayan böyle dillerini eğip bükerler diyor. Eğip bükerler. Kur'an'da ayet var diyorsun. Yok yok yok hadis. Var. Hadis diyor. İşte. Anladın mı şimdi? Ayete bak, bitmedi. Ve yakudun o din adamları derler, huve min indillah, bu Allah'ın hükmüdür, bu Allah katındandır. Bu Allah'ın hükmüdür, kendi verir fetvayı Allah'a mal eder onu diyor. Bana mal eder onu. ve ma huve min indillah, Allah, o Allah'a katından değildir. Ben öyle bir fetva vermedim diyor Allah. Ama benim fetvamdır diye bunu satıyorlar diyor. O gidiyorsun arabanın parçasını alıyorsun parçacıdan. Deyiyorsun ki bana bir ha bu neyse alıyorsun, bir şey alıyorsun. Diyor sana ki bu Avrupa Avrupa değil, yerlidir. Taklit. Taklidi sana satay Avrupa malı diye. Bunlar da böyle. Kendi fikirlerin Allah malı diye satıyorsun. Abiye baksana işte. Bak, bak bak bak. Ve yekulun alellahi'l kezi. Ha ki Allah'a yalan söylüyorlar bunlar. Bunlar bana yalan söylüyor. Benim hakkımda yalan uyduruyorlar bunlar. Ve humyalim bile bile bile bunu yapıyorlar bir Allah'u Teala. İyi biliyorlar ki o benim katından değil. İyi biliyorlar ki o kendi fetvalarıdır, kendi görüşleridir. Anladınız mı şimdi? Halimizi anladınız abayete vurun şimdi bizim halimizi.